bir hareketi üzerimizde oturup Peygamber Efendimizin sallallahu sellem, hadis-i şerifte büyüklerimizin sözlerinde bir miktarını sosyalaya mevzu e, yapacağım Bu sözlerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasileten Efendimiz başımızın tacı muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, mübarek mutlattar ruhu saadeti için ve Sâ-i Enbiya ve Mürseli'nin ervahı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize kadar güze olmuş eylemiş olan cümle Sâdat-u Meşah-i Turuk Adiyemiz'in ruhları için okuduğumuz bilgilerin bize kadar sıhhatle erişmesine emek sarf etmiş olan ulemanın, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından, dini ilimlere muhabbetinden dolayı bu meclise teşvik etmiş olan siz muhterem kardeşlerimizin evvelen ahirete irtihar ve intikal eylemiş olan bütün akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için ve hasreten hayatta olan bizlerin Allahü Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp Huzur ailesine sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamızı bu husustaki niyazımızı kabul için bir Fatiha üç İhlasçı'yı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Suhafilerden, tasavvuf yolunun meşhur simalarından Şakık-ı Berbi'yi rahmetullahi aleyküm. Bir güzel söz söylemiş. Onun izahını yapmakla konuşmamıza başlayalım. Demiş ki Aleyküm Şu dört hususu size tavsiye ederim. Dikkat edin bu hususlara. Beş, şu beş hususu size tavsiye ederim. Bunları Gönlüğünüzde tutun. Dikkatiniz bunun üzerinde toplansın Ve bana atmayın bu sözleri. Nuri Kuzatı muhterem. Uzun seneler İslümanların irşadıyla meşgul olmuş bir kimse. Tecrübesi var. Önce sözü, sözü yabana atılır mı? Allah şefaatlerine naile eylesin cümle. Diyor ki, فَأْمَلُوهَا Hem bu sözleri dinleyin, hem de ondan sonra gereğince amel edin. Yoksa, لَقُوا دِنْلِيبِ bıraktıktan sonra ne kıymeti var sözlerinde? değil ki hayat. Hayat bir imtihan. Burada bunları öğreneceğiz. Tatbik edeceğiz. Ahiretimize hazırlığımızı yapacağız. Allah'ın rızası kazanacağız. Yoksa fayda vermeyen ilimden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'a sığınmış. Biz de sığınırız. Bir ilim ki insanın kafasında var, gönlüne inmemiş. Hareketlerine müessir olmuyor. Kafasında bir bilgi var. Fakat o bilgiyi hayatında tatbik etmiyor. Böyle ilimden Allah'a sığınırız. El ilmu bila amelin vebalin. Böyle bir ilim insanın vebalini arttırır, başka bir işe yaramaz. Allah-u Teala Hazretleri sorar. Bu ilim ile ne işledi? Bilen insana, ulemaya bildiği hususu işleyip işlemediğini soracak Allah-u Teala Hazretleri. Onun için allah Teala Hazretleri sözlerin güzellerini dinleyip en güzeline tabi olmak nimetine cümlemizi erdesin. Allah-u Teala Hazretlerine isyanda hiçbir hayır yok. İzzet ve şeref allah Teala Hazretlerine has hadis kulluk etmektedir. allah Teala Hazretleri bizi isyanın, günahın, hataların pisliğinden, zilletinden, zorluğundan kurtarsın. Kendisine ibadetin, izzetini, şerefini lütfu ile, bizlere ihsan eylesin. Diyor ki bu muhterem zat, ve ibadullahı bi kadri haceti kü ileydi. Allahu Teala Hazretlerine ona ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Ne miktarda ibadet edelim hocam? Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar. İhtiyacınız yoksa etmeyebilirsiniz. Yani eğer ihtiyacınız yoksa Allahu Teala Hazretlerine o zaman buyurun dünya sizin dolaşın. Nasıl yaşayacaksanız, nasıl zevk-i sefa sürecekseniz, işte meydan sizin. İşte Allahu Teala Hazretleri taşıyadırmıyor insanlara. İsyan ettiği zaman, yakasından yakalayıp da hemen hapse atmıyor Allahu Teala Hazretleri. Hemen cezasını vermiyor. Hatta bir garip kanunu var ki, ilahi kanun, hikmetinden sual olmaz. Müslüman bir hata işledi mi, anında yakın zamanda hemen cezasını verilmiş de Allahu Teala Hazretleri kafire vermiyor. Firavun'un başı bile ağırmamış, bir büyük sıkıntı bile duymamış diye böyle kitaplarımızda yazılmıştır. Azılı kafir, hem de o kadar o kadar kafir ki Allah'ı inkar etmekle kalmıyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Enerabbokümü yani ala. Sizin en büyük Rabbinizim diyor. Sanki birkaç taneymiş gibi ben hepsinin en büyük diyor. Terbiyesiz, edepsiz. Ama hiçbir sıkıntı çekmemiş en son zamana kadar. Neden? Hadis-i Şerif'te bunun esrarı açıklanmış. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzuruna yüzü kanayarak ashab-ı kiramdan bir zat geliyor. Yüzü kanıyor. Neden olmuş? Yolda giderken gözüne sahip olamamış. Bakmaması gereken bir yere bakmış. Namahreme bakmış gözüyle. E bakmış, Müslümana yakışır mı? sevta vel basara fuade küllü ula ke anhu insanın gözü kulağı gönlü hepsi hepsinin hesabı var nereye baktın ne dinledin ne söyledin diye hepsinin hesabı var yakışır mı müslüman'a hesap olacak şeyi yalan yanlış yere kullanmak bakmış bakınca hata etmiş oluyor o hatayı nasıl ödemiş biraz sonra yüzünü duvara çarpmış yürürken çak diye çarpmış yüzünü duvara başlamış kanama o yüzü kanar haliyle Resulullah'ın huzuruna gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Müslümanların cezasını bu dünyada çabuk verir Kafirin cezasını da Tehir eder ve Biriktirir Ahirette bir kervan gibi birden karşısına çıkar Neden dünyada Allah biz Müslümanları ceza veriyor? O cezalara şefkat tokadı derler Babanın çocuğunu dövmesi. Niçin dövüyor baba çocuğunu? Sevmez mi sever? Mahallesinde bir başkası dövse yüreği parçalanır. Hatta çocuğun elinden tutar gider. Kim dövdü? Göster bakayım bana. Ben şunun bir hesabını söyleyeyim. Niye dövmüş benim çocuğumu? Neymiş şeyi? Ben başında neymişim bunun? Niye gelip bana söylememiş kusurunu filan gibilerden dolaşır o döveni bulmak, yakalamak için. Neden kendisi dönüyor? Terbiye etmek için. Allahutaala Hazretleri de kul yolu bulsun diye yanlıştan dönsün diye hatayı şey yapar, Efendim, hemen cezalandırır ki, bak ben böyle bir hata işledim, hemen arkasından başıma çat, şu ceza geldi, demek ki bundan sonra bir daha böyle yapmayayım. Gidersin faizli para alırsın, bakarsın cüzdanından beş günlere düşmüş. Allah Allah ben bu, bu faizli parayı biraz param artsın da parayı bir yerde kullanayım diye almıştım bu, bu para neden düşmüş şimdi neden düşecek Allah faizi sevmediğinden sen oradan aldın diye ceza olarak buradan cüzdemden düşüktürdü. Hiç kimse para düşürmeyi istemez ama düşüktürdü. Bir hatayı hemen şey yapmak için. İşte Allahu Teala Hazretlerine ne kadar ihtiyacın varsa o kadar ona ibadet et. İhtiyacın yoksa etme. İhtiyacın varsa ihtiyacımız olmaz olur mu? Her şeyimiz Allah'tan. Varlığımız Allah'tan. Yaşamamız Allah'tan. Bir an bir an varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. Allahu Teala Hazretlerinin lütfu, keremi temadi etmese, devam etmese Allahu Teala Hazretleri sana evvelce vermiştim ama varlık verdim, sıhhat verdim, afiyet verdim ama şu anda kesiyorum dese, kestiği anda biz mahpus. Tamam bitti. Buhar oluruz, yok oluruz, mah oluruz. Yaşayamayız. Her anımız onun lütfuyla hem de sayıya hesaba gelmez lütfuyla. Kalbimiz atıyor, damarlarımız çalışıyor, sinirlerimiz muntazam, gözümüz görüyor, kulağımız görüyor da adımımızı atabiliyoruz. İnsanın şöyle bir anını sürdürmesi kolay için şey. Vahattin Nakşibend Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'ne bize keramet göster demişler. Üç adım yürümüş. İşte demiş keramet. Olay mı? Üç adım. Hadi bakalım yürü, yürüyebilir misin? Allah şey yapmasa. O yürümek nelerle oluyor? Adamın kolu, bacağı, her şey yerli yerinde oluyor da pelç geldi tutmayınca hiçbir şey yapamıyor. Her anımız onun sayısız lütuflarıyla devam ediyor. Vardığımız ondan, sıhhatimiz ondan, aklımız ondan, korunmamız ondan. Şeytanlar var, efendim, nefis var, bildiğimiz bilmediğimiz düşmanlar etrafımızda dolaşıp duruyor. Bu kadar gürültünün, patırtının, mikrobun arasında bir insanın çevresinde şu aldığı, nefes aldığı havanın bir santimetre küp kadar, yani bir parmak ucu kadar havanın içinde beş milyon mikrop saymış doktorlar. Mikroskobun altına koymuşlar, beş milyon tane mikrop. Kaynıyor etrafımız. Yani bu kadar kaynayan şeyin arasında biz nasıl oluyor da böyle sapasağlam ayakta duruyoruz? Allah'ın lütfu. Muhtacız. muhtaç olmaz olur muyuz? Her şeyimizle ona muhtacız. O halde ne kadar güzel söylemiş, zarif söylemiş. Büyük insanların sözleri zarif olur. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar ibadet ediniz diyor. Ne güzel düşündürüyor insanı da. İhtiyacım olmaz olur mu? Gecem gündüzüm, her şeyim her hacetim ondan bitiyor. allah Teala Hazretleri'nin dergahından bitiyor her hacetim. Elbette ona muhtacım. ibadede ibadete nasıl sarılır o zaman? Nasıl şevk sarılır? Ne güzel söylemiş. allah Teala Hazretleri bizi kendisine has, halis, güzel kulluk etmeyi nasip etsin. Yalnız burada bir şey var ki tabi bizim kadrimiz, kıymetimiz yoktur. Her şeyimiz hata doludur. İbadetimiz de hatalıdır da ihtiyacından dolayı insanın Allah'a kulluk etmesi eh kulluk etmemenin yanında bir derecedir. Gene kulluk ediyor ya ihtiyacını düşünse de, azaptan kurtulmayı düşünse de, cennetini talep etse de eh gene ibadet ediyor. Ha, onun yolunda güzel. Fakat daha güzeli Allah'u Teala Hazretleri'nin üzerimizdeki lütuflarını keremlerini, nimetlerini düşünüp utanıp da Allah'a kulluk etmek. Yakışır mı bana? Bunca nimet vermiş olan kerem sahibi Allahu Teala hazretlerine isyan etmek bana yakışır mı? Sıhhat verdi, evlat verdi, oğul verdi, para verdi, akıl verdi, İslam verdi, efendim, itibar verdi, izzet verdi, şan verdi, şöhret verdi, her şeyi ihsan etti. Elhamdülillah çok şükür. Bu kadar nimetin sahibine küfranı nimet yakışır mı? Bir insanın, bir başka insana yaptığı bir iyilik üzerine o insan ona kötülük yapamaz artık. O anca insan bana şu kadar iyilik yapmıştı cık, utanırım der ya o adam bana iyilik etmişti ben ona o kötülüğü yapamam der ya allah Teala Hazretlerinin hesaba gelmez nimetleri var yani böyle bu tarz ile ibadet etmek daha güzel güzeli bu yani bir bezirganlık havası alışveriş havası içinde değil de ben ibadet edeyim şu kadar sevap şöyle yapayım şuradan kurtulayım böyle yapayım bunu elde edeyim eh bu da yasak değil ama güzel olanı allah Teala Hazretlerinin lütuflarını düşünüp ne olursa olsun benim ona iyi kulluk etmek lazım birisine demişler ki ya biz seni rüyada gördük sen cehennemlikmişsin olur demiş Mevlana dilerse öyle yapar yani dilediğini cennete sokuyor, dilediğini cehenneme sokuyor kulluğundan hiç şey yapmamış hiç vazgeçmemiş Allah'a has halis kulluğunu hiç döndürmemiş bak yani cehenneme gideceğim nasıl olsa bırak öyle şey olur mu? iyi kul, hiç bırakmamış, ne yapalım demiş. İsterse cehenneme sokar, zaten layıkım. Birbir bir türlü hatam vardı sokar sokar demiş. Hiç yolun değiştirmemiş. Bir zaman sonra gelmişler demişler ki, öteki o veliler, keşfi olan kimseler, demişler ki, yahu senin durumun değişik görmeye başladık. Senin cennet ehlinden görmeye başladık demişler, gördüğüm şeyler. Neden? Edepli kurtla bir. Cehenneme atacağım diye, atılacağım diye ibadeti bırakmadı. Ben kul olduğumdan Allah'a ibadet etmem lazım diye devam ediyor. Ne güzel bir duygu. Allah bize zarafet versin. Zarafetin en güzeli Allah'a kullukta olan zarafettir. Dışarıda süsleniyoruz. Güzel elbiseler giyiyoruz. Temiz bak. Evet, bir giydim biz bir daha giymiyoruz. Falanca toplantıda bunu giymiştim. Falanca toplantıda onu giyersem olmaz. İkinci giymiş oluyor. Ayakkabımın biraz rengi bozulmaya başladı. Hemen yenisini alayım. Bu dışa ait şeyler. Asıl insanın ibadetinde Zarafeti, nezaketi düşünmesi güzel bir şeydir. Allah bize o güzel şuurları nasip eylesin. وَهُدُّ dünya bir kadro عُمْرِكُمْ فِيهَا Dünyadan da orada ne kadar yaşayacaksanız o kadarını alın. Dünyalığı orada yaşayacağınız miktarda buyurun toplayın. Lazım çünkü yaşadığınız müddet içinde dünyalık lazım. Ne kadar yaşayacaksanız dünyadaki ömrünüz miktarınca dünyalık toplayın. Alın buyurun. Burada da yine bir nükteli söz var. Bu şey yine bizi yaktı. Ne diyor? Demek istiyor ki zarafetle bize. Dünyada ne olsa 30-40 yıl, 50 yıl, 80 yıl yaşayacaksın, 90 yıl yaşayacaksın. Burası böyle demir atılıp da uzun boylu kalacak bir yer değil. Gelip geçme yeri. Buraya pek altırma da Teala Hazretlerine kulluğa bak demek istiyor. Ömrünün faniliğini düşün demek istiyor yani bu sözün altında. Ey kul! Ömrünün faniliğini düşün. Bu dünyada kalmayacaksın ki. Hani nerede? Şu köşklerin, şu sarayların sahipleri, hani şu varlıkların sahipleri? Hepsi bıraktılar gittiler. Torunlara kaldı. Torunlarından torunlarına kaldı. Yandı. Şöyle oldu, böyle oldu. Gidiyor yani onu onu ediyor ama kibar bir şekilde ifade, ifade ediyor. Mal edinmeyin dese olmaz. Efendim, gayet güzel söylüyor. Hakikaten dünyalıkta lazım. Hatta bir hadis-i şerifte okudum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahir zamanda Müslüman'a biraz mal da lazım olacak buyurmuş. E neden? Etrafın muhitin onu gerektiriyor. Artık. Sen Müslümanlığı öğrenmek için bile gidip kitap kitabı parayla alacaksın. Eskiden hoca bedava okuturmuş. Kitap bedava sağlanırmış. Her şey her şey Allah rızası için olmuş. Şimdi her şey maddeye bilince Müslümanlığı yapabilmek, öğrenebilmek için bile mektebe kaydolursun, harç parası isterler. İmtihana gireceksin, haç parası isterler. Dilekçe verirsin, pul parası isterler. Mümkün değil açamak ya, yani. Parasız, pulsuz. <gülüyor> <gülüyor> Peygamber Efendimiz o haldir. Allah bildirmiş kendisine önceden de ahirette bir şey ahire zamanda biraz lazım diyor Müslümanlara. Eski devirde öyle biraz dünyaya meyretti mi daha da ayıplar vermiş. Biz birazcık mazuruz, ihtiyacımız da şey yapabiliriz. Ve ezni bulâha bir kadil ta, ta ala azabih. Buyurun serbest Allahu Teala Hazretlerine karşı günah da işleyin diyor. Şakir Kibreti rahmetullahi. Ne kadar işleyin günahı bir kadil taqatiküm ala azabih. Azabına ne kadar takat getirebilecekseniz gücünüzün yeteceği miktarda azabı göze alın. O zaman buyurun istediğiniz günada işleyin diyor. Allahu Teala Hazretlerinin azabına takat getirdim. Allahu Teala Hazretleri kudreti külliye sahibi, mevdayi müteal Hazretleri. Kudreti sonsuz. Şimdi bu dünyada suç işlemiş, günah işlemiş olan kimseleri ahirette cezalandıracak. Gazabıyla tecelli edecek onlara ve bu gazabı da cehennemde tecelli edecek. Yani o kudreti külliye sahibi Mevla'nın o gazap yerinde insanın pişman olmaması mümkün mü? Bir kere mahşer yerinde zaten yakalayacaklar zebaniler. Ve yük bin ve saçlarının perçemlerinden ve ayaklarından yakalayacak yüzü üstü sürükleyerek cehenneme götürecekler. Horlukla, hakaretle götürecekler atacaklar cehennemin içinde çeşit çeşit çeşit azaplar yani insanın şöyle uzun boylu tasvirine içinin takat getiremeyeceği çeşit çeşit azaplar onlara tam bir <gülüyor> yalvaracak oraya düşenler. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَا فِيْنْ اُدْنَا فِي اِنَّا زَالِبٍ Aman yarabbi sen bizi buradan çıkar, iyi kul olacağız. Bir daha bu kötü kulluk yapmaya yönelirsek, o zaman ne yaparsan yap, o zaman zalim kimseler demek oluruz, diye yalvaracaklar. Ama azaplara hafiflenmeyecek. Azapları, azapları... Hatta öyle olacak ki yanacaklar. Derileri yanacak, parça parça olacak, etleri yanacak. Kullama maddet cılıdıhum beddellahum cılıdan gayrha niyazuk ala. Yeniden Allah etlerini derilerini tazeleyecek azabı tekrar çeksinler diyor. Duyuk da alehim feyamutu. Ölüm ölüm takdir edilmeyecek ölüm yok orada ki ölsünler de kurtulsunlar. Yani dünyada insan duyarsın bir fakiri, bir teneke kulübede ölü vermiş kurtuldu zavada dersin neden? Eh, felç vardı, bakacak kimsesi yoktu. ihtiyardı, zavallıydı. Perişanlık çekiyordu, hastaydı. Eh emanetini teslim etmiş, kurtulmuş dersin. Ölüm bazen kurtulmuş olur. La da aleyhim feyemudur. <gülüyor> Ölmeyecekler. Allah ölümü hükmetmediği için orada ölmek de yok. Ve la yukhaf vefu Azap da azaltılmayacak. Hasılı o azaba tahammül mümkün değil. Bak bu perişan olacak insanlar. Hatta Cehennem'in uzaktan manzarasına bakmaya dahi tahammül olmayacak bir insan. Cehennemden en son çıkartılıp, cennete en, en geç, sonuncu olarak girecek şahsı anlatır bir hadis-i şerif. Diyecekmiş ki, yarattı beni bu cehennem azabından çıkar, başka hiçbir şey istemem. Tabi Allah zaten cezasını çekmiş, çıkartacak cehennemden. Hani bir şey istemeyecek diye diyecekmiş ki ya Rabbi yüzümü şu cehennem tarafından döndür. Şunu görmeyeyim de başka bir şey istemem. Çıktığı halde bakışına bile tahammül edemeyecekmişler. Allahu Teala Hazretleri gönlünü çevirecekmiş. cennetin tarafını görünce o zaman da içi canı çekmeye başlayacakmış. Diyecekmiş ki ya Rabbi işte şuraya geleyim başka bir şey istemem diyecekmiş. Neticede Allahu Teala Hazretleri o asiye imanı var da Kusuru çok olduğu için ce cehenneme girmişti, sonunda, sonunda çıktı. Cennette o kadar çok nimetler verecekmiş ki, o, o, o bahtiyar mı diyelim, o biçare mi diyelim artık, sanacakmış ki cennette en büyük nimet bana verildi. Halbuki sonuncu ama hiç az verildiği kanaatinde değil, yerler gökler kadar ne nimet verildiyse, diyecekmiş ki en çok bana verildi galiba allah Teala Hazretleri lütfu ile bizi cehenneminden, azabından, ikabından, gazabından, sakatından, mekrinden emniyette eylesin, azat yani, eylesin. De. Sevdiği kullarla beraber cennetine dahil eylesin. Bizden değil, yani biz sanki bir şey yapıp da cenneti hak edebilir miyiz? Mümkün değil. Oranın metası o kadar pahalı ki bizim bütün varımızı satsak, Kendimizi satsak alamayız. Lütfuyla keremiyle Allah-u Teala Hazretleri zaten lütfuyla sokuyor cennete. Lütfuyla bizi cehennemden azal eylesin. Lütfuyla cennetine dahil eylesin. Demek ki azabına ne kadar tahammül edebilirsen Allah'a o kadar <gülüyor> günah işleyebilirsin demesinin altında ne mana yatıyor? Ey kardeşim sakın Allahu Teala Hazretlerine günah işleme. Onun azabı tahammül edilir. Bir azap değildir. Gel etme, eyleme. Sonu azap olan yolu bırak da allah Teala Hazretlerinin istediği has kul olma yoluna gir. Ne inat ediyorsun? Yani şu insanoğlunun hakikaten akıl mantık almaz işi. Ne inat ediyoruz? Cennete girmemekte inat ediyoruz. Yani akıl almaz Azaba çağırıyor allah Teala Hazretleri. Cennetine, mağfuretine, lütfuna, kelamına çağırıyor. Bizde inatçı hayvanlar vardır, affedersiniz, keçiler, veçiler. Çekersin gelmez. Onun gibi cennete girmekte inat ediyoruz yani girmeyeceğiz diye. Allah bizlere şuur versin, akıl versin. Demek ki günah işleme demeyi böyle bir zarif şekilde söylemiş, şakır ki belli, rahmetullahi ve tezevvedû fid dünya bi kadri mek hikû fil kabr Kabirde ne kadar kalacaksanız dünyadan oraya o kadar hazırlık yapın. Bunun da altında ne manalar yatıyor. Ya demek ki bir kere şu mana yatıyor ki kabrin azığı, hazırlığı buradan yapılıyormuş. Kabirler kenardaki bakkaldan bir şey mi alacak insan? Kalkıp çıkıp dışarıdan bir şey alması mı mümkün? Hiç elektrik sönmedi mi evde? Karanlıkta çocuk, çocuk bağırışmadı mı? Ay, mumu getirin çabuk, aman kimse yerinden kıpırdamasın, eşyalara, sehpalara çarparsınız, vazolar devrilir bilen diye elektrik kesildiği zaman nasıl mum arar insan? nasıl e, karanlıklarda kalmak zor oluyor dünya hayatında oradan kıyas edin kabir karanlık 2 metre boyunda 60-70 santim elinde işte bir o kadar yüksekliğinde bir yer üstü kapalı toprağın altı soğuk karanlık bir yer e, oraya hazırlık buradan gidiyormuş insan ona çalışmasın biraz üstelik ne zaman gideceğimiz de belli değil yani bugün mü gideceğiz 10 sene sonra mı 100 sene sonra mı Allah hayırlı uzun ömür versin ama ne zaman gideceğimiz de belli değil. O halde benim aslında aklım varsa şuradan çıkar çıkmaz gidip kabir için bir hazırlık yapmaya gelişmem lazım. Akıllıysa eğer benim aklım varsa deme lazım şu karanlık yeri bir donatayım. İlk önce bir ışık ondan sonra bir sıcaklık ondan sonra bir efendim neyle döşenir süslenirse ona girişeyim diye hemen ikinci namazının arkasından konuşmanın arkasından kabir için hazırlık tedarikine gitmesi lazım. Çünkü ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hep bizi şey aldatıyor, tuğle eme, yaşayacağız biz. Yani 60 yıl yaşayacağız, 70 yıl yaşayacağız. Hiçbirimize ölüm yakışmaz yani. Hiçbirimize yakıştırmayız ölümü kendimize. Ben niye öleyim? Daha 40 yaşındayız. Daha 80 yıl daha yaşayalım, 120 yıl. 120 yılın sonunda da gene ölmek istemez insan. Kafirin arzusu daha da fazlaymış. İstenmiş ki keşke bin yıl yaşasın ama kafir de mü'min de hepsi toprağa girecek. O halde demek ki orada kalışımız için buradan bir hazırlık gerekiyor bir. İkincisi, ikincisi kabirde insan ne kadar kal kalacak? Kabirde insan bu dünya hayatının nizamı bozulup da sur üfürülüp de insanlar baş yerine toplanması için Çağırıldığı zamana kadar kabirlerde kalacak. Uzun bir kalış var. Çok uzun bir kalış var. E, o kadar uzun kalışa o zaman uzun bir hazırlık lazım. Yani orada kalışınız kadar buradan yol azı, hazırlığı yapın demesinden anlaşılıyor ki akıllı bir insan isek kabir için, ahiret için burada hazırlık yapacağız. E ahirette kabire eski kavimler, işte saf denmiş demek ki. Mesela Firavun koca piramit yaptırmış taşları yığılmış duvar üstüne duvar duvar üstüne duvar 147 metre 150 metre yüksekliğinde mezar yaptırmış kendisine piramit yaptırmış 150 metre ne kadardır biliyor musunuz 150 metre Efendim bu e, 6 katlı bir apartmanın 3 metre olsa Efendim şeyi 3 kere 6 18 20 metre yüksekliği. Altı katlı bir apartmanda efendim 5 ve 6 7 defa 20 metre ediyor çünkü 7,5 de, defa 6 katlı apartmanlardan o Kızılay'daki, şuradaki, buradaki yüksek apartmanlardan, asansörlü apartmanlardan 7 tanesini üst üste koyacaksınız. Ne kadar yüksek bina olursa kafir o kadar şey yapmış kendisine mezar yapmış ne yapacak? geçinde duracak. Taşları yığdırmış, esirleri kırbaç altında çalıştırmış. 150 metre yüksekliğinde efendim mezar yapmış kendisine. İçine de yiyecekler, içecekler koymuş. Ya yani oranın oranın hazırlığı yiyecek içecekler de değil ki altın gümüş kaplarını koymuş. Hayatta kullandığı kapları koymuş. Kabrin hazırlığı iyiliklerdir, takvadır, salih amellerdir, okuduğun Kur'an-ı Kerimlerdir. Yaptığın gönüllerdir. Kimin gönlünü yaptın? Kime Allah razı olsun denildin? Bu dünyada kimleri sevindirdin? Kimlere ne yaptın? Etrafa ne hayran oldu? Ne faydan oldu? Memleketine çeşmemi mi yaptırdın? An mı yaptırdın? Yol mu yaptırdın? Efendim mektep mi yaptırdın? camimi yaptırdın? Fakir talebemi okuttun? Şey budur. Bak arkadaşlarımız geliyor falanca şehirden. Dert yanıyorlar. Çok kabiliyetli talebeler var. Fakat okudacak paramız yok diyorlar. Ama duyuyoruz falanca adam çocuğunu evlendirmek için nişan yapmış çok kadar milyon harcamış. Filanca adam, iş adamı efendim, filanca geceyi yılbaşını geçirmek için bu kadar para harcamış. E bu, bunlar işte bir fayda sağlamaz ama bir fakir çocuğu okutursa hayırlı bir evlat olursa hayırlı bir insan olursa onun yaptığı bütün hayırlardan sana hisse gelir. Akıllı akıllı işlerin, yatırımların en akıllı insan yetiştirmektir. En akıllı yatırım nereyedir? En akıllı yatırım hem devlet çapında, hem Fepç çapında, hem ana baba için, hem başkası için. En akıllı yatırım insan yetiştirmektir. Çünkü insan yetişti mi, bu dünyayı insanlar imar ediyor. Görüyorsunuz, yolları yapan insan, evleri yapan, köyleri yapan, makineleri yapan, her şeyi yapan insan. O insanı iyi yetiştirdiğiniz zaman her şey iyi olur. En büyük hayırı yapmış olursunuz. Ve en büyük hayırlı yapan insanları yetiştirdiğiniz için de amel defterinize boyuna hayırlar yazılır. Kaşa toprağa yatırıyoruz. Adam geliyor minareyi görüyor bir camiyi. Bir minaresi var. Ben diyor buraya bir minare daha yaptıracağım. Ya bu ikinci minarenin parası İsrail. Zaten minareye çok yere çıkılmıyor. aşağıdan haberlerle okunuyor. Hadi diyelim ki ışığı görünsün diye kandillerde bir minare yapıyoruz. Bir tanesi yeter. Sen gel bu 500 bin lira paranı minare yaptıracağım yerde şuradan 3 tane fakir talebe yetiştirelim. Olmaz. Hayır. Minare yaptıracağım. Altına mermerden yazacağım. Acil falanca oldu filanca. Bu minareyi filanca senede yaptırmıştır. Ruhi için Fatiha. İlla böyle yazdıracağım. Ya Ruhi için Fatiha desede de demese de sen bu çocuğu yetiştirdiğin zaman o sana zaten gelecek. Yani aklımız varsa, eğer akıllıca yatırım istiyor ise, insan yetiştirelim. Hayırlı insan yetiştirelim. Dilini, imanını bilen, Allah'a az hadis kulluk eden insan yetiştirelim. Nice, nice cevherler var. Bizim, benim bu hükmlerimden yakınlıklarımdan biliyorum. Dedesi müderris. Yani profesör imiş. Tamamlar bırakıp İnsanlar apayla da şeyler yaptırken ötekisi fakir düşmüştür. Değişiyor şeyleri. En hayırlısı, hayırlı insan yetiştirmektir. Bu çalışmaların en güzeli kabire, hazırlıkların en güzeli. Bir güzel müjdeli haber okudum ki, onu da size dediğim de işiniz sevinsin. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sallallahu benim ümmetim kabire günahkar girecek. Kıyamet koptuğu zaman kabirinden günahsız kalkacak. Nasıl olacak? Arkadaki Müslümanlar hep dua ediyorlar ya, Ya Rabbi geçmişlerimize rahme eyle, kabirlerini pürnür eyle, makamlarını ali eyle, efendim kusurlarını affeyle diye yakalıyor ya, e duaların bazısı kabul oluyor. Kabul oldukça onlardan günah silinirmiş. Kabul oldukça siliniyor, tertemiz kalkıyorlar Öyle arkadan hayır dua edecek insanlar olduğunu bak, hafirde insan suçlu bile değilse suçsuz çıkıyor. Onun için dua ehli insan yetiştirmek lazım. Dua edecek, ağzı dualı, hayırlı insan yetiştirmeye çalışmak lazım. Taş toprak yıkılır. İnsan önemli. İnsanı yetiştirmek. En önemli şey insan yetiştirmek lazım. lil cenneti فِي قَدْرِ مَا تُوْوِيدُونَ Cennet içinde çalışın, amel işleyin, salih amelleri işleyin orada ne kadar kalmak istiyorsanız o kadar. Cennette ne kadar uzun müddet kalmak istiyorsanız o kadar cennet için gayret sahfeli diyor Allah razı olsun mekanı cennet olsun, derecesini Allah âli eylesin çok hoşuma gitti nasihatleri. Bir kere daha tekrarlayalım ki hatırda biraz daha iyi kalır. Allah'a ne kadar ihtiyacınız varsa onik, o kadar ibadet edin. Allah'a ihtiyacınız nispetinde ona ibadet edin. Dünyada ne kadar kalacaksanız, ne kadar ömür sürecekseniz o kadar dünya toplayın, biriktirin. Allah'ın azabına tahammülünüz ne dereceyse o kadar günah işleyin. Kabirde ne kadar kalacaksanız dünyada o kadar kabir için ahiret için hazırlık yapın, biriktirme yapın. Kabir için gerekli şeyleri. Cennette ne kadar kalacaksanız cennet için o kadar uğraşın. Cennette ebedi kalacak insan cennete girdikten sonra bir daha çıkmak var mı yok? gelinceye kadar. Wemen züh zihâ aninna ve udukleri cennete fakat faz. İnsan cehennemden kurtuldu da cennette adımını basmıyor. Mübarek olsun. Tamam. Cennete girdi mi artık şey yok. Başka dışarıya çıkmak yok. Halidîne fîhâ. Ebediyyen cennette kalacak, cennete giren cennet Ebedi kalacağım yeri ben niye talep etmeyeyim burada? Ebediyen kalacağım bir yer için niye yanıp yakılmayayım? Niye uğraşıp didinmeyeyim? Uğraşırız, didiniriz ama unutturdular bize bunu. Ejdağımız onun için çalışmış. Her şeyini ona göre yapmış. Allah cümlesinden razı olsun. Şu toprakları gelmişler, uğraşmışlar, çalışmışlar, çabalamışlar, almışlar. Bize camili, hamlı, hamamlı, yoldu, yemyeşil, güzel bir memleket bırakmışlar. Vazifelerini yapmışlar, gitmişler. Allah yolunda çalışıp, şey yapıp her işlerini ona göre tanzim etmişler. Geceleri, gündüzleri, akılları, fikirleri. Hocam bunlar tarihte mi kaldı? Hala var. Hiç öyle insan kalmadı derse bir kimse hata eder. Çünkü Allah'ın nice... İyice uyanık, hasariz kulları oluyor. Geçen gün bir talebimizle, bir yerde, bir nişan münasebetiyle oluştuk da babasından bahsetti. Mubalek teheccüd vaktinde kalkarmış, bir daha uyumazmış. Saat de kalkarmış, ibadet, sikir, tesbih, Kur'an-ı Kerim, Efendim, şu hayırları yaparmış, o hayırları yaparmış, imrendim yani. Demek ki Allah'ın uyanık kulları var da biz gafiliz. Allah bizlerin de gözümüzdeki gaflet perdesini kaldırsın da kendisine has halis kulluk etmek fırsatını elden kaçırmamayı nasip eylesin. Bak geçen pazar beraet gecesiydi. Berat gecesi diyoruz ya cehennemden azat olmak, cennetlik herdeplerinden kaydolmak için yalvardık yakardık. Dedik boyun büktük. Ya Rabbi sen bu gecede efendim beni kalp kabilesi, kabilesinin o çok çok sürülerinin koyunlarının tüyleri adedince kulları bağışlıyormuşsun. Peygamber efendimiz bildiriyor, beni de affet ya Rabbi dedik yalvardık. Ya Rabbi eğer benim adımı Şakiler defterine yazdıysan, sil orada lütfunla, kelaminle, Saidler defterine yaz eğer Saidler defterine yazdıysan orada tespit eyle, aman oradan kaymasın ismim düşmesin ya beni dünyada ahirette Said olan, ihtiyar olan kullarının zümresine dahil eyle diye yalvardık yakardık. Allahu Teala hazretleri, o yalvarmamızın, yakarmamızın arkasından ahdini bozmayanlardan eylesin. Daha üç gün geçti. Pazar, pazarı çıkartalım. O gece yalvardık. Pazartesi, salı, çarşamba, üçüncü gün. O zaman yalvar yakar, kandil gününde. Ondan sonra bırak, yakışmaz. Erkek adam, mert adam, tabii kadının da işi merdi olur. İlle şey olma şartı yok. Verdiği sözü durur, tutar. Enceze hürrüm, mağa adet. İnsan hürse... Hür ise sözünde durur, köle ise sözünde duramaz, falanca zamanda, filanca saatte, falanca şeyde, köşede seninle buluşalım. Dedi ama efendisi çıkamazsın dışarı diyince, hür şey yapamaz, o köşeye gelip seninle buluşamaz. Hür insan dediğini tutar, e ben dediğimi tutamıyorum, o zaman sende bir kölelik var, ya nefse kölesin, ya şeytana kölesin, ya dünyaya kölesin, ya paraya kölesin, tutuyor seni, o işi yaptırtmıyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hakiki hürlerden eylesin, ahrardan eylesin, öyle şeytana kul etmesin, köle etmesin, nefse kul köle etmesin, şu iki paralık dünyaya kul köle etmesin, ahiretin ebedi nimetleri, lezzetleri, yanında şu dünya bir sineğin kanadı kadar etmesin. Bir sineğin kanadı kadar etmesi dünya, biz bu dünya için koşup duruyoruz da ahireti bırakıyoruz. Burada 70 yıl yaşayacağız vasıati, 65-70 yıl yaşayacağız. Bütün ömrümüzü bu dünya için harcıyoruz, öbür taraf ebedi, orası için hiçbir çalışma yok. Allah uyandırsın, ne diyelim? Yani insanın içine şu fikir düşerse, duydunuzsa bu sözü yeter insana. Yani insan bir akleder. Amerikanlı'nın birisi şey yapmış, pakistanlının vaazını dinliyormuş, dinlemiş, bakmış, güzel. Girmiş içeriye tamam ben sözünüzü beğendim demiş Müslüman oluyorum demiş. Bak adama nasıl pratik. Dinledi beğendi hata yok. ama ben Müslüman oluyorum ne yapacağım demiş Müslüman olmak beğendim konuşmanızı demiş. Biz o dededen babadan Müslüman insana söylüyoruz söylüyoruz da kılını kıpırdatıyor. Adam orada bir defa duyuyor Müslüman oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var Bismillahirrahmanirrahim Allah affetsin bazen besmele çekmiyor şey yapamıyoruz ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim. Meracel bahreyni yedde gıyan beynehumâ <feyyat> <gülüyor> berzakhul lâ yebgıyan mülhaseten iki denizi allah Teala Hazretleri arasına bir perde koymuş berzah koymuş birisi ötekisine karışmıyor diye böyle bir ayet-i kerime var. Esrarengiz bir ayet-i Şimdi şu televizyonlarda ahalinin seyrettiği kaptan Pusto var ya hani okyanusları araştırma yapıyor, gemisi var bilmem adamlar... Denizlerden elektronik cihazlarda sular alıyorlar, hayvanları inceliyorlar, televizyondan seyrettiriyorlar. Şimdi bu adam muhtelif denizlerde tetkikler yapmış, bakmış ki tarafta bir berzah var, suyun Akdeniz'in suyu Atlas Okyanusu'na karışmıyor. Yemen'e gelmiş, bakmış Kızıl Deniz'in suyu Aden Körfezi'nin suyuna karışmıyor. Öbür tarafa gitmiş, karışmıyor. Bunu tutmuş bir konuşmasında Demiş gibi denizlerde böyle acayip su duvarları var Buradaki su buradaki suya karışmıyor Tatlı burada tuzlu burada yan yana duruyor Diye anlatınca Tıp profesörü Maurice Bukey diye birisi var Fransa'da Profesör adam Maurice Bukey demiş ki senin bu söylediğin Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl evvel söylenmiştir demiş. Deme Açmışlar işte demiş Rahman Suresi filanca ayet kelime oku. Okumuş. Kaptan Küsto Müslüman olmuş. Siz derdinize yanın. Bizim memleketin kafirlerine hitap ediyorum. Kaptan Küsto Küsto mu? Neyse Kaptan Küsto Müslüman olmuş. Ey benim memleketimin anası babası Müslüman olan kafirleri siz derdinize yanın. Uğraşın bakalım da. 20. yüzyılda biz, biz o şeylerin boşluğunu öğrendik değil. Bak Kaptan Küsto inceliyor inceliyor o Müslüman oluyor. Profesör Maurice Bucaille müjdelemiş. Kaptan Küsto Müslüman oldu diye. Adam adam öteki adam da Müslüman. Fransız Bilimler Akademisi'nde konferans vermiş. Profesör tıp profesörü Kur'an-ı Kerim'den ayetler şunlar bunlar okumuş, okumuş, okumuş. Diyor ki Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel bu ilmi gerçekleri böyle bildirmiş. Doğru mu diyor? Doğru diyorlar. O halde diyor Kur'an-ı Kerim hak kitaptır diyor. Van bir itirazınız diyor, hiç itiraz etmiyorlar. Müslüman olduğunu ilan etmiş. İncil'i incelemiş, Tevrat'ı incelemiş. Körü körüne böyle Müslüman olmuş bir insan değil. İncelemiş, İncil'i, Tevrat'ı, Kur'an-ı Kerim'i. Bakmış ki İncil ve Tevrat'ta bozuk, Kur'an-ı Kerim'de doğru. Diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i 1400 yıl arkasından takip ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bizden diyor. Yani öyle ilmi gerçekleri söylemiş ki, İlim onun arkasından gidiyor. İlme aykırılık ne kelime? İlmin o kadar üstünde ki ilim arkasından gidiyor diyor. Şimdi Fransız profesör Maurice Buquet Müslüman olmuş, mübarek olsun. Efendim o geminin sahibi Kaptan Kustur, Müslüman olmuş, ilan etmişler. Bizim kafirlere gelmiş sıra, Allah uyanıklık nasip etsin. Güneş bak batıdan doğuyor, ahir zaman. Güneş batıdan doğuyor. Güneş hep doğudan doğardı ama güneş batıdan doğuyor bak. Amerika'da da var nice Müslümanlar. Birkaç tanesiyle tanıştık, birkaç tanesinin adını duyduk. Profesör adam Müslüman olmuş. Ömer Faruk Abdullah adını almış. Şimdi Müslüman ya içinde bir ateş yanmaya başladı. Müslümanlığı öğrenecek. Açmış telefon rehberini, Müslüman isma diyor telefon rehberinde. Ararken ararken şöyle alfabetik sırada bakmış. Mehmet bilmem ne. Heh, Mehmet adı Müslüman adıdır. Telefonu çevirmiş. Alo demiş. Ben demiş Amerikalı falancayım. Müslüman oldum demiş. Sizin de rehberler isminizi gördüm. Müslüman oldun, ismi olduğu için sizinle İslamiyet üzerinde konuşma yapmak istiyorum müsait mi? Bizim şaşkınlardan birisiymiş o da meğerse. Kardeşim demiş 20. yüzyılda yaşıyoruz demiş. Çat telefonu kapatmış. Cahil. O karşındaki 20. yüzyılda yaşadığını senden iyi biliyor. Profesör, üniversite profesörü. Ona sen 20. yüzyıl mı öğreteceksin Amerikan profesörüne? O Müslüman olmuştu, bizimkisi 20. yüzyılda Müslüman olunmaz sanıyor. Görürsün, daha göreceksin. Avrupa Müslüman olacak, sen Kabe'ye kalacaksın. O daha ileriye gidecek. Allah'ım bir de lütfü şey yapmaya başlarsa, o zaman artık kenardan böyle... Mahsun mahsun bakarlar. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi levze gafletten ikaz eylesin. Gözümüzden perdeyi kaldırsın. Sevdiği, razı olduğu bir kul haline dönmeyi şu mübarek günler hürmetine nasiple müyessel eylesin. <Gülüyor> Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üç, Erem Neşrah Eke. Maal besmele. <Gülüyor> 33. İhlas-ı Şerif Maal-i <gülüyor> Fatiha-i Şerife maal 5. <gülüyor> Salavat-ı Şerife <gülüyor> alam annahu allah, allah. allah. allah. allah. allah. allah. geldi yerlerim yere hala Allah'tan dile geliyor Allahü Allah'a ait olanın, Inneka, Ettet Tabwabı Rabbim, lêhdilâ ve fthuknâ ila al ve ila al ve ila al-tariqül-mustaqim, bürmət hamîn kalkirim. ve ve min alihil khatmeti şerifeti ve kulveti kerime ve alal kabûl minna bilfavdi vel ihsâne hediyyeten vâzıleten ilâ revhî ruhina ve tâci ruhusina ve şefî ününün bina ve ümmetli Mustafa beyla ervâhi âlihi ve ezvâcihi ve evlâdihi ve ashabihi ve ve etba'ih وَمُرُوَانُ اللَّهِ تَعَالَى لِهِ أَجْمَعِينَ إِسْرَائِيلَ الْبِيَائِيَةَ الْمُرْسَلِينَ الافضياء الى الاصفياء الى الصالحين الى اهل الطاعه كاء اطبائهم اجمعين ولا خاصه الى ارواح اساداتنا والمشايخنا في الدين سادت الطرق القرانيه المكشبه دي تي وبرقادري دي تي وبرقوري دي تي والسدره دي تي والجسدي دي تي واصاهر الطرق الصحيحه وشروحاتها العاليه حتى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 Şahı Nakşibet Muhammed Melalettin El-Yüseyin Foktabi, Alaaddin El-Abdariyatı Becceli, İsrail ve Gidlatil Akram Muhammed Zahid Muhammed ile müçahede geleyerek İlmanı Rabbani, Mücreddin Elbizani, Ahmet El-Faruki, Serhendi, Muhammed El-Mahsul, El-Şeyh, Seyit Eylül, Muhammed el Bin Canı, Cana, Mazhar, El-Şeyh, Abdü Daik, Mevlana ve Mureb'in Amriyad El-Khalid El-Saudadi, Ahmet El-Suleyman El-Erwadi, Ahmet El-Gümşah, El-Hasan El-Kasım, el ve eminâ ve imzâdînâ el-şeyh'im ve zâdîn-nîmâ el ve ilâ ervâh i ve tâbiînâ ve el ve el-mürîdînâ ve el-mehibînâ kattâ sallâhu esrâ râhûn-u alîyâ ve beddikillâhümme ilâ ervâh ve ümmehâtînâ ve ihvânânâ ve akhâvâtînâ ve ve ceddâtînâ ve sâir- Un aleyhına Şerif. Ve ilâ ervâhi sâiril mü'minîne vel mü'minâti vel mü'slimîne vel mü'slimîne vel mü'slimâti Câfeten âmme Allahümme zevvîk ervâhahum râvham ve râhah Allahümme zîdhüm duran ve sîrûlâ Allahümme fâh derecâtihim Allahümme devvir merakidehum ve arda anna ve anhum yâ tekremen tekremin yâ mücübet sa'idîn Allahümmer hab ümmetel muhammetel rahmetel âmme Allahümme mensulil islâme vel Allahümme mensur, men nasar bin, vaktül, men kader el-müslimin, Allahümme kahmir a'da ettiğin, vaktülül keferete, vel fecerete, vel müşrikine, vel münafıkine, vel zalimin, vaktülül keferete, vel münafıkine, vel zalimin, Allahümme ve Mustafa lammâ bi cahide Mustafa ve Resulükel mücteba tahir kulübenâ min kulli basın yuba idunâ alâ ve muhabbetike ve emitna alâ sünneti ve cemâati ve şevk ilâ Ejolnamin xiz dünya ve azam el aakhirah, badehlin ve al ibrar, wa shur ma taht el nwa el nabiina mutar. Allahum jugalna mimala zimma billatahu ve ve azze ve ve ve ve ve ve ve yuhalik sabilahu <Susuk> ve Allahümme <tuh> ya inna innena neselke'l istimsake bi sunnatihi ve lem unbi bike min iraf ama ja'ibe Allahümme inna amanna bihi ve lemderahu tarahu talaatu halam taqwa ve tersuktan sohbetahu ve eskina fil cenneti cibaarate ve eskina min haudih beshrebannu riyan sa'igan ani an nasma ubaadahu ebeden innake ala kulli shay'in ve mettina Allahümme bi ru'yet cemalike fil cinna Bi hürmeti esba'i kalküsta ve habibi Kerim Mustafa ve bi hürmeti şehri Şaban el-Mubarak ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha Abi deme hiç doymayalım. Abi deme hiç doyma. Siz de baba dinle, siz de onu kapat. Kapat bunları. Başına o an ya geldi. Bu bir şey. Kaptılar artık onu. Bu da geldi. Oturup, eliyle kuzunun etini, insanın da geldiği için de esnek teşekkül edecekmiş. Tabii. Para bana değer diye fiziksel bir bu bir bir eller hvorfor at jeg har forsøgt at få en teknisk oversættelse af den materielle situation der. Hvad? Hvorfor er det så lavt? Det er det budget. Så det er at vi det er altså der skal der ikke passe. Det er ikke noget. Det er ikke for noget. Der var ikke noget. Der var måske noget, der skulle jeg. Så det er lige det, vi ve razı olmadı. razı olmadı. Demek ki bu Fazlolu dünya şey nedir? dünyalık demek. Dünyalık da insana Allah'tan tasfiyesi yüce bir görev, kesin bir sorumlulukta alıyor hale geliyor. dünyalık da dünyalık. Bizler dünyalık, benlik, dünyalık, karşılıksız alışveriş olan toplumda, bundan dünyalık, bunlara hayır bulamıyoruz. Gene de terakki ediyoruz. Bir bunu Allah çok kimin kimi seviyor demek ki, bir yerde bir kısman dikkat etmek lazım hazretmek lazım birçok kişi hazretmemiz belli hazretmemiz hani anne abileriz büyüme sevayet babası asal bir söz vardır ama ne demek insanın terbiyesi bir yoksa yüksek bir şey nasıl baba asal mı baba en büyük ailelerimizden en önemli biri var ki bir şeyler Bir baba, TCA'bına sen iyi bakarsan şöyle bak. Bilmem ne maşallah. Bir babasına çok Babasının kendisine sevgiyle bakması ona sebep olurdu. Eee eleştiri, övgü gibi. Herhalde gençliğinde ders bir köle ağırdan etmiş demem Ne kadar müdür? Bir baba, evradına sevgiyle dövdü. Evren bir köle ağırdan etmiş demem sevapısı. Çok bakarsan evlat. Çok çok bakarsan Allah'a emanetler. Çok bakarsan sevap verir. Allah'ın acil mi? hazinetsiz olsun. Üç defa baksa üç altmış bir buradan evlatlara gitmeye götürdüler. Babaların evlatlara fazlaca dolaşmaları lazım. Yani şey gibi şey. Fazlaca lazım ki, külaha bir Babalara da bir ders veriyor ki, bunu da evlatlara bu evet. evet. adam bir babasına belakede ulaşın. Belaketten beraberinde, beraberce aram, aradık evlatlara bakacak. Adamın birisi acer ilmeyenler olarak iptal edebiliriz. Kul beni bırak direkt yüzü getirin. kalmış görünüyor. Arada ama Allah ses <gülüyor> Bu 20'de bak kaç yere doğru böyle şey Bir yere Orada kadın Allah seni hak etti şöyle böyle ediyor. O tezab diyor ki bana Biraz sonra duyuyorsun. geçen bir dua çok bu tabak duruyor. Target oldu. Şuraya öyle dikkat çek, da böyle dikkat. Edecek. Sonra ağızları da, <gülüyor> da satan çıkarlar. Evet. Bir gün sürer.